acikradyo.com.tr adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Efendim bugün telefonla ulaşacağımız üç konuğumuz var. Üç konuğumuzla üç ayrı konuyu konuşacağız. Öncelikle Mehmet Kaçmaz arkadaşımıza bağlanacağız. Nar Foto'nun bir sergisi var bu sergi. Depo İstanbul'da, Tütün Deposu'nda ee, internet sitesi depoistambulbitişik.net burada e, adresi de alabilirsiniz, sergi hakkında da bilgi alabilirsiniz. Bu e, milyonluk manzara fotoğraf sergisi. Milyonluk manzara fotoğraf sergisi kentsel dönüşümü yakından takip eden e, fotoğrafçıların ki aralarında Serra Akcan, Eren Aytuğ, Mehmet Kaçmaz, Tolga Sezgin, Sanerşen ve e, Kerim Uzel var. Ve şu anda telefon hattımızda da e, Mehmet e, Mehmet arkadaşımız, Mehmet Kaçmaz arkadaşımız var. Mehmet Bey merhabalar. Merhabalar, nasılsınız? Sağolunuz, çok teşekkürler. Siz de iyisiniz, umut İyi, ederim. Evet milyonluk manzara fotoğraf sergisinin bulunduğu binanın hemen arkasındaki e, binadan e, yayın yapıyoruz. Evet. Açık radyodayız. E, bu milyonluk manzara e, fotoğraf sergisi hakkında e, bize biraz bilgi verir misiniz? Neden milyonluk? Tabii ki hemen anlatayım. İsterseniz milyonlu en son çünkü isim en son çıktığı için onu Tabii. en son, son. Biraz anlatayım. Milyonluk Manzara Narfotos Fotoğraf Ajansı, daha doğrusu kolektif tarafından oluşturulmuş bir proje ve yaklaşık bundan bir yıl önce e, hayata geçmeye başladı. Yani biz yaklaşık 6 fotoğrafçı 2012 ile 2013 arasında e, İstanbul'u bir şekilde fotoğraflıyoruz. Fakat bu bildiğimiz bir İstanbul dökümantasyonu ötesinde bizim için şöyle bir fikirdi. Yani biz 10 yıllık bir ajansız ve çoğumuz İstanbul'da yaşıyoruz. Ajans üyelerinin çoğu kolektivlerin üyeleri. Fakat arşivimize baktığımızda aslında o bildik kent imgeleri dışında çok da böyle ne diyelim bu kentin e, derinliğine inen ve kent gerçeğini sorgulayan imajlar olmadığına e, karar verdik. Daha doğrusu bunu gördük ve bir yandan da hani burada yaşayan fotoğrafçılar olarak biraz da şehre ayıp ettiğimizde düşünün hem kendimiz hem de yaşadığımız kente. Dolayısıyla fikir şuydu, biz e, bu bildik kent imgelerinden kendimizi uzaklaştırarak yani nedir bu atıyorum Galata Kulesi'nden tutumda ne bileyim işte Boğaz kenarındaki yalılara İşte e, Eminönü'ndeki kalabalığa falan Yani İstanbul'a dair birçok görüntü Yani İstanbul deyince akla gelen inceler yaklaşık böyle imdeler O İstanbul'un çoğunluğu Bugün merkezinin çok dışında yaşayan İşte Banriyö'lerde artık kentin büyüdüğü noktalarda Büyük işte Toki bilalarında dedi toplu konuslar değişen insanlar Bir yandan da aslında şöyle bir espri vardı Çoğumuz İstanbul'a gelen insanların çoğu Bir takım otobüs hatlarını görüp Bu hatların acaba nereye gidiyor hani Bu hatlarla ilgili bu hattın sonu nedir yani örneğin hani Eminönü Ateş Tuğla bir hat var. Çoğumuz düşünmüşüzdür Ateş Tuğla nasıl bir yer, orada kimler yaşıyor, e biz mesela niye merak etmedik daha önce, acaba gitsek ne göreceğiz orada diye. Dolayısıyla fikir şuydu, biz İstanbul'u fotoğraflamak istiyoruz. Bu altı fotoğrafçının bir Kolektif işi olacak ve bir yıl boyunca sürecek fakat İstanbul'un merkezini değil, merkezden bizi uzaklaştıracak. Halk otobüslerine, metrobüslerine yani toplu ulaşımı kullanarak İstanbul özellikle son duraklarına doğru yani sınırlarına doğru bir yolculuktu. Ve gidilen her yerde her fotoğrafçı en az birer gün geçirdi. Fakat hani bu her gittiğimiz yerde sadece bir gün geçirdiğimiz anlamına gelmiyor. Biz böylece bir yılın sonunda yaklaşık 70 noktayı defalarca ziyaret ederek oradaki günlük hayatı, mimari örüntüyü, o mimari örüntünün ne kattı, insanların orayı nasıl dönüştürdüğünü, mimarinin insanları nasıl dönüştürdüğünü ve hikaye ortaya çıkarmaya çalıştık. Bu aslında temel olarak iki eksenli bir çalışmaydı. Bir ekseni kentsel dönüşümlü çünkü gittiğimiz her yerde tam son 10 yılına damgasını vuran kentsel dönüşümün maalesef acı sonuçlarını net bir şekilde gördük. Bir başka şey de kentler sadece eee elinden yani merkezlerden oluşmazlar. Aslında kent çevrenin anlamını kent yapan o kentin daha sınırlarına doğru doğru olan kentler de yerleşim bölgeleridir diye bir şeyin sonucuna vardık. Yani böyle bir görsel envanter çıktı ortaya. Evet. Bu aynı zamanda e, devam edecek bir proje değil mi? Yani ilk, Aslında ilk... şöyle, yani projenin kendisi şu anda kısa vadede devam edilmesi düşünen bir proje değil. Fakat şunu biliyoruz ki hani şehirlerin hepsi İstanbul'da tabii ki öyle çok dinamik varlıklar. Ve sonuçta sürekli çevremizde yeni şeyler oluyor. Yani bu kentsel dönüşüm nereye varacak? İstanbul'un örneğin önümüzdeki 10 yılının, 15 yılının nasıl geçeceğini ...aslında hem bir takım tahminler yürütebiliriz... ...hem de tam olarak bilemeyiz. Bir yandan da hani şöyle bir şey düşünüyoruz tabii ki. Yani son 10 yıldır İstanbul üzerinde gelişen bu mimari algı ve mimari örüntü... ...maalesef önümüzdeki yakın gelecekte bir takım sosyal sonuçları da neden olacak. Yani birbirine benzeyen kirbik kutusu gibi... ...ondan sonra kimliksiz işte konutlardan tutalım da... ...işte bir takım sosyal e, insanların kendini sosyal olarak var edeceği alanların eksikliğine kadar... Bir takım şeylerin neden olacak. Çünkü 60'lı 70'li yıllarda Avrupa'daki toplu konutların çoğu yani bu, bu yaşam tarzı, bu önerilen ve sunulan yaşam tarzı bir takım sosyal trizlere neden oldular. Örneğin suç, oranının yükselmesi gibi, depresyon vakalarındaki artış gibi ya da intihar vakalarındaki artış gibi. Bu proje belki çok geçim gelecekte de değil ama önümüzdeki süreçte sonuçları itibariyle tekrar politiklerin gündemini kategorifik olarak bir şekilde işgal edecek. Bundan eminim. Evet. Ee, aynı zamanda bir kitap da yayınlandı bu sergiyle evet. ilgili. Buna ilişkin bilgileri de bizimle paylaşır mısınız? Öyle benim bir şey eksik bıraktım. İlk sorunuzda şeyi de vardı. Milyonluk manzaranın nereden geldiği. Ee, ona oldu. en sonda tekrar dönecektim ama buyurun. İyi, i̇yi oldu. İki soruya birlikte cevap vereyim. Bu çalışma iki şekilde sonuçlandı. Ee, yani geçen hafta açılan fotoğraf sergisi ve ondan birkaç ay önce iletişim yayınları tarafından basılan ve editörlüğünü Tanıl Bora'nın yaptığı. Milyonluk Manzara Kitabı. Aslında biz bu projeyi bir yandan yürütürken bir yandan da örneğin işte öykü yazanlar, gazeteciler, akademisyenler, kentsel dönüşüm üzerine çalışan bir ton insan, yaklaşık 15 ya da 16 yazar İstanbul İngisi üzerinden kendi metinlerini yazdılar. Bu metinlerin bir kısmı ve derleyici, toparlayıcı, kuşatıcı yazılar, bir kısmı kurgu yazılar İstanbul İngisi üzerindeki bir kısmı da daha jurnalistik yani gazeteci bakışıyla yazılmış yazılardı. Bu yazıcılardan, şeylerden, yazarlardan bir tanesi de Prank Pınar Önç kitabın içerisinde. Muhtemelen esinlendiğimiz nokta çünkü kitaba ve çalışmaya itimararken Tanıl Bora bir takım isimler önerdi. Ve burada bizi en çarpan ilk duyduğumuzda ilk aklımızda kalan şey milyonluk manzaraydı. Çünkü Pınar Önç de kendi yazısında işte milyon dolarlar versen kimse böyle bir manzaraya bakmak istemez gibi ifade kullanıyordu. Yani şimdi kendi bağlamından çıkardığında çok anlamlı gelmiyor ama yazıyı okuyanlar muhtemelen onu doğru yere oturtacaklar Milyonluk bizim için şöyle bir şey. Bu kent hem milyonların yani demografik olarak insan nüfusu açısından milyonların yaşadığı bir yer. Bir yandan da özellikle İstanbul'un son 10 yılına bir başka anlamda yani kapital, sermaye olarak da milyonlardan damgasını duruyor. E, o anlamda milyon bu iki şeyi karşılıyor diye düşündük aslında. Evet toplam kaç fotoğraftan bahsediyoruz sergide? Evet kitapta sergiden daha fazla fotoğraf var. Yaklaşık 70 fotoğraf yer alıyor kitapta. Yani altı fotoğrafçının gözünden çıkmış toplam 70 fotoğraf ve 15'e yakın yazı eşlik ediyor. Kitaptaki toplam böyle. Sergide ise biraz daha küçük bir teçhiki var. Çünkü hani hem salonun sınırları itibariyle hem de biraz daha öz bir teçhiki hani yapmak istedik. Çünkü fotoğrafların baskı büyüklükleri de bazılarının işte 1 metreden daha büyük gibi. Dolayısıyla alan kısmı. Sergide de 50 görüntü yer alıyor. Bu İstanbul'un işte kentsel dönüşü dair ve İstanbul'un e, merkezinden daha uzak yani son noktalarına dair, sınırlarına dair toplama ilgi görüntüden oluşuyor evet, e, bu sergi. Evet. Bu sergi ayın 12'sinde, 12 Temmuz'da başladı. Olur. Ne zamana Olur. kadar devam edecek? Sonuna kadar depoda e, gösterilmeye devam edecek. Evet. Bu ayın sonuna kadar. Yani 30 Temmuz'a kadar. E, e, yani şimdi yanlış bir bilgi vermeyeyim. Yani e, Birkaç gün öncesi de olabilir yani hani tam şeyi hatırlamıyorum çünkü. Yok yok benim bizim... elimde tarih var. Ha, 30 tamam, Temmuz. Doğrudur. doğrudur siz bizim tercihimizin tarihini bizden daha iyi görüyorsunuz. Yok <gülüyor> yo, estağfurullah. 12, 12 Temmuz, 30 Temmuz tamam. ıı, arasında Tütün Aynen. Deposunda, Tophane'de evet. ıı, ben ıı, programa girmeden önce depoistanbul.net adresinde de bulabileceklerini belirttim. Ee, siz bağımsız bir ıı, fotoğraf kolektifi olduğunuzu. ...ifade evet. ediyorsunuz... ...bundan neyi anlamalıyız... ...yani önümüzdeki dönemde... ...başka hangi projelerinizle karşı karşıya kalacağız öyle aslında yani bizim kolektif oluşturan fotoğrafçılar hem hayatlarını fotoğraftan kazanıyorlar yani bir, bir takım ticari işler yaparak örneğin reklam fotoğrafçılığı gibi bir takım dergileri görevlendirme alarak işte mimari fotoğraflar çekerek gibi fakat kolektifin kamu kamuya dönük yüzü aslında bizim para kazandığımız değil de daha çok para harcadığımız alanlar bir şekilde çünkü fotoğraf maliyetli bir şey en azından yolculuk yapmak yerlere gitmek gibi hani bir takım ölçülebilir maliyetler var bir ajantın sitesine göz atıldığında yani ajantın önemsediği ve sosyal alana dönük işlerin çoğu zaten bizi çevreleyen hayatla ilgili şeyler. Evet bu arada Öl site adresini de verirseniz. Tabii ki www.narkotos.net internet sitemiz. Aynı zamanda bir Facebook hesabımız var aynı adla. Oraya da girdiğimiz ajansın sitesine girdiğimiz bir ton iş yayınlanıyor orada ve bir, bir takipçi sayımız var oradan. Yani sürekli güncel işleri oradan e, izleyiciler izleyin, takip edebiliyorlar. Takip edebiliyorlar. Evet. Uh -huh. Sizi ben böldüm e, tam yarıda. Tabii. tabii. Evet. E, yani zaten bizim insanlarla paylaştığımız kitaplar ve sergiler kan kanalıyla daha çok ticari işlerimiz gibi hani dezi ilgilendiren, kişiler olarak fotoğrafçıları ilgilendiren işler değil de hani bizim, bize dahil fotoğrafçıların üyelerimizin sosyal alana dönüp İşleri bir projeleri. Bunlar genelde hani örneğin bir takım başlıklar açabiliriz. Örneğin azınlıklar gibi, örneğin kentsel dönüşüm gibi, nevsimlik işçilik gibi, kent yoksulluğu gibi bir takım konular. Tabii ki bu konuların hepsi de böyle çok negatif konular değil, bir takım pozitif konular da var içerisinde. Ve özellikle son birkaç yıldır küçük multimedyalar yapmaya başladık. Bu şu anlama geliyor. Ee, bu multimedyalar fotoğraf, video, grafik, ses gibi hani birden fazla duyguya hitap eden, aynı zamanda fotoğrafı da barındıran küçük hikayeler, kısa filmler... Çünkü internetin hızıyla beraber, paylaşım platformlarının avantajlarıyla beraber artık bu iki iş birbirinin içine girmeye başladı. Yani hani hareketli görüntüyle uğraşanlar, fotoğrafla fotoğrafla uğraşanlar, hareketli görüntüyle artık böyle bir daha e, karmaşık, daha bir araya gelmiş işler yapmaya başladılar. Biraz aslında ajansın fotoğrafçılarının faaliyetleri bu demek. Kolektif olmanın aslında bizim için anlamı şu, biz bir sermaye ajansı değiliz yani... Bu, yani kolektifin sermayesi sadece bulundurduğu, içinde barındırdığı fotoğrafçılar ve o fotoğrafçıların ortaya koyduğu gönüllü emek. Dolayısıyla bizim için bir ticari faaliyetten çok e, hayata benzer noktadan bırkan insanların yan yana gelişi ve ortak iş üretme fikri ve pratiği diyelim. Evet, yakın gelecekte proje var mı? E, şu anda henüz... Yani çok netleşmemiş olsa da biz her bir sergiden birkaç gün sonra şu sıkıntıya düşüyoruz. Ee, hani bunu da yaptık şimdi ne yapacağız? Yani biz, bizim için gerilim yaratıyor aslında. Hani sergi açılmış normalde mutlu olmanız lazım. Normalde hani evet şimdi insanlar bunu izlesin demek lazım. Tabii ki bunu diyoruz. Fakat bizim için bu yeni bir düşüncenin, yeni bir pratiğin artık hani düşünülmesi gerektiği, yeni bir şey bulmamız gerektiği ne doğru Hani bir sıkıntı da yaratıyor. Tabii ki bu güzel bir sıkıntı. Fakat tabii konularımız şöyle oluşmuyor aslında hani düşünüyoruz da bir sonuca varıyor değil. Sonuçta hani e, hayatı takip ediyorsanız zaten hayat bizim için bir takım konularla dolu Siz aslında o konuların bir yandan da parça yani tıpkı bizim e, zaten fotoğrafladığımız kentin özneleri olmamız gibi. Şu anda kesinleşmesi de bir takım düşünceler var sadece. Bunlar <gülüyor> somut hale geldikçe zaten insanlarla yavaş yavaş paylaşıyor olacağız ürünler kanalıydı. Evet ben e, haber atlatabilir miyim diye sizi zorladım. <gülüyor> yani bunu saklıyor olduğumuzdan değil. Yok yok hayır. Bir... Tabii. Örneğin, bizim temel konularımızdan bir tanesi. Yani bununla ilgili muhtemelen çalışmalara devam edeceğiz. Hani bu belki mimari üzerinden değildi. Belki doğrudan insanlar üzerinden yeni bir proje olarak şekillenecek. Ama hani... Çok net, çok somut bir fikir olmadığı için ben de bunu telaffuz edemiyorum. Yoksa biz hani bir paylaşmayı son derece seveyim insandır. <gülüyor> evet. Ee, evet, onun çok farkındayız. Zaten evet. kendinizi belgesel fotoğraf dilini kullanarak toplumsal alanı fotoğrafik olarak anlamaya ve aktarmaya çalışan bir kolektif olarak ifade ediyorsunuz. Evet. Ve kolektifin evet. üyelerinin de bir yandan sergiler ve kitaplar olarak yayınlanmak üzere. Belgesel projeler üretirken bir diğer yandan da uluslararası dergi, gazete ve ajanslar için editoryal çalışmalar yürüttüğünüzü belirtiyorsunuz. Evet. Aslında çok yönlü bir e, çalışma. Tabii biz sergiyi e, izleyenler ve izleyecekler açısından da İstanbul'un e, bir anlamda e, kentsel dönüşüm macerasının Aha. Aha. E, belli görsellerini e, yakından izleme Fırsatını görme fırsatını yakalıyoruz. Tabii ki e, bu alanı da e, sürekli fotoğraflayan e, fotoğrafçı arkadaşlarımız var ve evet, önümüzdeki evet. dönemde e, bu konuda e, birden fazla sergiyle karşılaşmamız mümkün olacaktır evet, diye evet, umut yani, ediyoruz. Muhtemelen öyle çünkü bizim alanımızın fotoğrafçılarının e, önümüzdeki 10 yıl, 15 yıl boyunca bence temel konularından bir tanesi haline zaten gelmiş durumda ve daha da gelecek. İstanbul inanılmaz bir hızla değişiyor, çok acayip şeyler oluyor. Ee, hani fotoğrafçılar da maalesef bundan kendilerini alıkoymayacaklar, hani bu önlerindeki gerçekliği bir şekilde yansıtacaklar diye düşünüyorumlar. Evet, önümüzdeki biyenerle de e, damgasını vuracak önemli konulardan birisi sanıyorum evet, evet. ki kentsel dönüşüm olacak. Evet, evet, Orada evet. da birçok e, sanat eserini izleme fırsatımız olacak. E, şimdi Mehmet Bey, ben e, en son e, kısaca. E, bu Milyonluk Manzara Kentsel Dönüşümün Resimleri kitabının bilgilerini de vermek istiyorum iletişim yayınlarından çıktı e, bu e, kitap içinde Semih Akşeker Cihan Aktaş, Hakan Bıçakçı İhsan Bilgin, Tanıl Bora Gaye Boralıoğlu, Funda Şenol Tek Haydar Ergülen Alev Erkilet, Özgür Sevgi Göral, Pınar Öğünç Mine Söğüt'ün Özcan Yurdula'nın ve Turgut Yüksel'in, Yükselin yazıları var. Evet. Bunu da iletişim yayınlarından temin etmek mümkün. Evet, evet size çok çok teşekkür ederiz çok verdiğiniz teşekkür bilgiler için. Sağ olun, sağ olun. Tütün deposunda 30 Temmuz'a kadar serginiz gezilebilir. Evet, iyi, iyi. Peki, çok çok, çok teşekkürler. teşekkürler. Kolay gelsin, İyi günler. Teşekkür, iyi sağ olun, Sağ çok teşekkürler. Sağ Evet efendim, bugünkü programımızda ilk konuğumuz Mehmet Kaçmaz idi. Narfoto sergisinden bahsettik. Bu sergi depo İstanbul'da, Tütün deposunda, Tophane'de e, sergide kentsel dönüşümü e, fotoğraflayan arkadaşlarımızın eserlerini görmek mümkün. İkinci olarak Tarhan Erdem Bey'e bağlanacağız. Gazeteci, yazar... Tarhan Bey'le de biliyorsunuz bu odalarla ilgili son kanunla ilgili Tarhan Bey'in 11 Temmuz tarihinde Radikal Gazetesi'nde yazmış olduğu bir yazı var, makale var. Bu makale konuya biraz da farklı açılardan yaklaşıyor. Tarhan Bey'den bu konuda görüşlerini rica edeceğiz. Son olarak da Cenk Tarhan'la ee, ...telefon bağlantısı... ...kuracağız. Çip online yayın e, yönetmeni... E, ...Cenk Bey'den de... E, ...oldukça... E, ...güzel bir haber alacağız. Deprem bilgi sistemi ile... E, ...Kandilli'den... E, ...sürekli bilgilenebileceğimiz... ...cep telefonlarımız aracılığıyla bilgilenebileceğimiz... ...bir altyapı hazırlandı. Bunun bilgilerini alacağız. Şimdi bir... ...müzik parçası dinliyoruz. Ondan sonra... Tarhan Erdem Bey'e bağlanacağız. Açık Radyo'dasınız, Altın Saatler programını dinliyorsunuz. ikinci bölümdeyiz, telefon hattımızda Tarhan Erdem Bey var. Tarhan Bey merhabalar efendim. Merhaba efendim, iyi yayınlar. Sağolunuz, çok teşekkürler. Evet. Tarhan Bey, 11 Temmuz tarihinde odalardan 3 alma yasası başlıklı Radikal Gazetesi'nde evet. bir makaleniz yayınlandı. Konu tabii ki mühendis ve mimar odalarıyla ilgili en son... Torba kanunda, torba yasada e, bu konuda bir değişiklik girdi. Siz de bunun üzerine e, ana noktalarını sizden rica edeceğimiz bir makale yayınladınız. E, ne düşünüyorsunuz efendim? Efendim, e, meselen iki yanı var. Bir tanesi, e, bir yanı hükümetin getirdiği önerinin e, siyasi olarak değerlendirilmesi... İkincisi Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin o değişikliği yorumlama tarzı ve gazetelerinde bunu ele alış biçimidir. Ben ikisine de değinmeye çalıştım. Ama başlığını koyarken doğrusunu isterseniz Mühendis Odalar Birliği'ni koruyarak, kollayarak yazmış oldum üç alındı diye. Evet. Şimdi üç alınması meselesi ee, son günlerdeki gezi olaylarıyla beraber mühendis odalarının da o olaylara karışması ve hükümete karşı vaziyet almasıyla bu kanunun aynı zamana rastlamasıdır yoksa gerçekten ben e, bunun e, genel olarak doğru olduğuna inanıyorum getirilen maddenin evet yani uzatmayayım lafı, Türkiye Mühendis Yolları Birliği'nin zorunlu bir onaylaması bazı projelerinin önlenmesi gerekir. Genel olarak baktığımızda doğrusunu isterseniz, ben de bir mühendisim, o yazımda da söylemiştim ben de bir mühendisim. Diye. Evet inşaat mühendisisiniz ve daha önceki mühendisiniz. Oda Yönetim evet, Kurulu. Evet. Çok eskiden 1969-70 yıllarında veya 71 yıllarında onu bile hatırlamıyorum şu anda. Ama bir olarak öyle bir yıllardı. Demek ki 40 45 sene kadar önce e İnşaat Mühendisleri Odası e İstanbul Şubesi'nde üyeydim. Yönetim Kurulu üyesiydim. E Şimdi mesele şu. Bir 1953'te tabi sivil toplumu güçlendirmek için olacak. Bir de hükümet demokrasiye yeni geçiliyor. O zaman bu tip sivil toplum örgütlerini yetkilendirerek güçlenmelerini sağlamak için mühendis Türkiye'de mühendislik yapabilmek için mühendisler odasında mühendis odaları da şubelerden birine şüphesiz. ...üye olmalarını şart koştu. Ve bu madde... ...o tarihten bu tarihe kadar değişmedi... ...ve son... E, ...kanunda... ...kaldırılan... Mad, e, ...hükümler gibi... ...hükümler de takviye edildi... ...güçlendirildi mühendis odaları. E, şimdi mesele şu... ...aslında... E, ...mühendislik... E, ...bir meslektir... ...netice itibariyle. Ama bu mesleğin... ...mesleğe siz... ...doktorluk gibi ve... E, ...mühendislik gibi... ...mimarlık gibi... ...bazı yetkiler verdiğiniz zaman... ...imtiyazlar verdiğiniz zaman... ...onu... ...bir... E, ...üniversitenin... ...fakültesinin... ...hocalarının bilgisine... ...başarısına... ...bırakmamanız lazım... Bıraktığınız zaman bugünkü durum oluyor. Yani mühendis odaları bir projeyi tasdik ediyorlar ve o proje onaylanmış oluyor teknik olarak. Oysa bu mühendislerin ne kadar başarılı olduğu veya olabileceği şüphelidir. Bugün 180 tane e, üniversitemiz var. Bu üniversitelerden mezun olanların durumları birbiriyle aynı değildir eşit değildir diyelim ki benim mezun olduğum İstanbul Teknik Üniversitesi bile ben bugün onların mezun ettikleri insanların mutlaka mühendislik bilgisiyle mücehhez olduğunu donatılmış olduğunu iddia edemem bu sene böyledir bir dahaki sene böyle olabilir vesaire yani tabi çok tartışılabilir şeyler söylediğim farkındayım ama Sırf İstanbul Teknik Üniversitesi'ni Örnek vermek için Söylemiyorum bunu Nerelerde ne üniversiteler Ve ne fakültelerde neler var Yani Hiçbir deneyim yapmadan Fizik dersinden, kimya dersinden Üst sınıfa geçen Mühendisler çoktur halen Evet Dolayısıyla Söylemeye çalıştığım benim orada Buydu Mühendislik İmtiyazı vermek için devlet ayrı bir imtihan yapmalıdır mühendisleri bir. İkincisi bunların e, kaydolmak mecburiyeti bir dernek için derneye kaydolmak mecburiyeti olmamalıdır. Bunun adı mühendis odaları birliği de olsa bir olur iki olur üç olur bir memlekette değişik mühendis dernekleri olabilir olmalıdır. Bunlardan bir kısmının üyesi imtihanı kazanmış olabilir, bir kısmı imtihanı kazanmamış olabilir. Zaten Amerika'da vesaire de bu tip derneklerin itibar kazanmalarının, halkın verdiği yetkileri kullanmalarının sebebi de budur. Birisi başka sebeplerde üye olur, bir diğerine başka sebeplerde olmaktadır üye. Ve bunların hepsi de bir yetkinliğe bağlı olarak gerçekleşiyor herhalde. Zaten Amerika'da biliyorsunuz mühendislik kanunun istediği mühendislik işlevlerini görebilmek için bir imtihan kazanmak lazımdır. Ve o imtihan meslekten mesleğe değişmekte birlikte değişik periyotlarda tekrarlanmaktadır. Yani ben şimdi siz bana bir bina projesini getirseniz. Ben de onun e, betonarme projesini imzalasam, onu e, şey kabul etmek zorundadır belediye. Böyle bir şey olabilir mi? Ben e, kaç seneden beri mühendisliği bırakmışım, mühendislikle uğraşmıyorum. E, hiçbir irtibatım kalmamış. Ama sırf üye olmak için e, üye, giderim oraya, üye olabilirim. Şu anda üye değilim ama üye olabilirim ve benim projemi de e, devlet bir mühendis imzalamıştır diye kabul etmek durumundadır. Böyle bir şey olamaz. Doktorluk da aynı bir şey, aynı durumdadır. Buna benzer yani yalnız doktorluk değil. Tabii zemin mekaniği mühendisliği, mimarlık, e, jeologluk. uzmanlığa dayalı her şey için uzmanlar dayalı evet. ve buradaki prensip şu: e, devlet bir imtiyaz vermişse, o imtiyazı devlet kontrol etmek durumundadır. İmtihan etmek durumundadır. Onu verecek adamı. Onun kendine memur olmasına gerek yok. Onu imtihan edecek ve bir kere imtihan etmeyecek beş senede bir, yedi senede bir olanlar, değişik kural koyanlar vardır. On senede bir imtihan imtihan eder ve diyebilir ki bu zat mühendislik yapabilir veya işte inşaat mühendisi yapabilir baraj projesi yapabilir oysa şimdi inşaat teknik üniversitelerden mezun inşaat fakültelerinden mezun her insan mühendislik yapabilmektedir bence avukatlık da aynı şeydir yani avukatlık da imtihana tabi olmalıdır belli standart bir imtihanı olmalıdır ve o imtihanı geç, geçemeyen bir insan avukatlık yapamamalıdır. Her hukuk fakültesi çünkü insana Türk hukuku hakkında, Türkiye'deki avukatlık hakkında yeterli bilgiyi kazandırmaz. Kazandırmamaktadır. Kazandırıyor herkese diyorsa benim okut, okuttuğum herkes bu, imtihan, bu hakkı, bu özelliği kazanıyor Diyebilen varsa buyursun desin. Şimdi Türkiye'de bundan 3-4 sene evvel 27 tane vardı benim saydığım zaman hukuk fakültesi. Bu 27 hukuk fakültesinin e, hepsi e, Türkiye'de avukatlık yapabilecek bilgide insan mı yetiştirmektedir? Kusura bakmayın yetiştirmemektedir. Evet. Bir, e, yani bu dönemsel e, sınavlar dışında bir de tecrübe son derece önemli kriterlerden birisi Gayet herhalde. Gayet. İşte Örneğin, onu, da, evet. onu da kendi dernekleri, yani barolar kontrol eder. Bizde ise baroların nelerle uğraştığını görüyorsunuz. Falan filan. Yani şimdi onları girmeyelim. Ama evet detayıyla. Benim söylemek istediğim özetle şudur. Ben diyorum ki Türkiye'de devletin karşısına çıkacak imtiyaz verdiğiniz zaman onu devlet imtihan etmezdir. Evet. Yani avukatlık, doktorluk, mühendislik, mimarlık, jeologluk vesaire. Yani bunlar e, basit e, çünkü burada yapılan yanlışlık bir insanın hakkını ortadan kaldırıyor. Yani e, Ufak bir zerrede, ufak bir problemde bina yıkılıyor, veya sel götürüyor kasabaları vesaire. Yani bunların her birinin hem vatandaşa hem topluma zararı oluyor. Avukatlıkta yapılan hatalar, doktorlukta yapılan hatalar yalnız şahıslarla da ilgili olsa korunması lazım ama yalnız şahıslarla da değildir o hatalar. Hastanenin Labor şeyinde ıı, ameliyathanesine giriyor. Sizi anesteziye tabi kılıyor ve sizi bayıltıktan sonra bir tarafınızı kesiyor. Ondan sonra diyor ki imza alıyor zaten sizden baştan. Yani bir şey olursa bana bence dava açmayacağım. Ee, akrabalarım dava açmayacak falan gibi. Yani bu ıı, şey kaldı ki mühendis odaları birliği orada bu meselede konuştuğumuz meselede yani e, imar kanunun e, imar kanunun 73. maddesinin e, de bir yap, madde, 8. maddesinde yapılan son kanunun 73. maddesine konulan bir maddeyle yapılan değişiklik söylendiği gibi değildir. Orada bir fıkra yok. Söylenen fıkra yok. E, pek çok bir buçuk sayfalık bir madde O maddenin bir tanesi söyleni, Söylendiği gibi Proje e, Tasdik etme hakkını Vermiyor onlara evet. Yani bir, Daha doğrusu bir projenin Bir proje onaylatılamaz Diyor e, böyle, bu, ne, bu Ama orada pek çok şeyler var Bakınız e, Büyük şehirler yeni büyük şehirlerin Yetkileriyle ilgili Maddeler var kasabalardaki bazı uygulamaların yeni imar durumuyla ilgili bazı uygulamaların düzenlenmesi var. Bütün bunlar ortadan kalktı. Bir tek mühendis odalarına odalarına ödenen ücretin proje ücretinin daha nasıl veriyorlar proje mühendis odalarında o da yetkisini kullanarak onaylıyor. Bunu ne, ne diye yaptı? mühendis odaları efendim, e, tü, yetkilerini kaldırdı. E, bundan sonra hiçbir proje tasdik edilmeyecek. Projeler onaylanmadan uygulanmaya başlanacak. Böyle bir şey yok. Belediyelerin yetkisinde belediyeler onlar adına veya daireler diyelim başka daireler de var. Belediye ve dairelerin adına onaylama yetkisini kaldırdı kanun. onları onaylanmayacak değil. Yani e, asıl mesele, benim tekrar etmek istediğim asıl mesele e, devletin bir imtiyaz kullanma hakkı vereceği mesleklerin icrasında e, yapılmasında mutlaka bir imtihan sistemi konulmalıdır ve bu imtihan sistemi Periyodik olarak tekrarlanmalıdır. Tabii bunun da kriterlere dayalı bir Gayet e, tabii. şekilde yapılması Gayet tabii. lazım. Bağımsız evet. olması lazım. İnsan yapacak olan adamın. Evet en önemli noktada bu herhalde. Evet. evet bağımsız olması lazım. Orada neler sorulacak onu öğrenmesi lazım. Bir adam 1958 yılında kendinden bahsediyorum mezun olup da aklına estiği zaman işsiz kaldığı zaman ben mühendisliğe başlayayım artık. Deyip de 20 sene sonra 30 sene sonra mühendisliği bıraktıktan tekrar mühendisliğe dön, dönüyorsa onu denmesi lazım ki sen betonarme iliminde biliminde tekniğinde neler değişti biliyor musun? Sen fizikte neler oldu biliyor musun? Hangi neyini bilebilirsin 30 sene evvelkinin? Gel bakalım şu imtihanı denmesi lazım. Yani 10 senede bir Elektronik mühendisi, elektronik mühendisi i, imtihan edilmeden o imtiyazı kullanma hakkı devam ettirilebilir mi? Evet, bir de yani teknolojinin sürekli geliştiği ve e, bazı bilgilerimizin de hızla e, eskidiği e, bir dünyada yaşarken evet, bütün bunlar oluyor. Hızla gidi gidiyor, müthiş hızla gidiyor. Biz siz onlara mühendislere imtiyaz veriyorsunuz, doktorlara imtiyaz veriyorsunuz. Yalnız avukatlara imtiyaz veriyorsunuz. Ne imtiyazı veriyorsunuz? Hakimin karşısına çıkıp bir yurttaşın hakkını koruma vazifesini veriyorsunuz. O imtiyazı veriyorsunuz. O bir imtiyaz. Bana veriyor musunuz o imtiyazı? Hayır. Avukata veriyorsunuz. Ne Avukat nasıl kazanıyor bunu? Dört senelik hukuk kalitesinden mezun olarak iki senelikte staj görerek. Evet efendim. Ben sizin oldukça e, uzun bir vaktinizi aldım Tarhan Bey. E, evet. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim yaptığınız açıklamalar Estağfurullah. için. Estağfurullah. Sağolunuz efendim. Estağfurullah, iyi günler diliyorum. İyi günler, hoşçakalınız. Evet efendim, telefon hattımızda e, Tarhan Erdem Bey vardı. Gazeteci, yazar, aynı zamanda inşaat mühendisi olduğunu bir kez daha tekrarladı ve en son e, uzman odalarla ilgili yapılan değişikliğe ilişkin e, yazısındaki görüşlerini e, aldık. E, şimdi e, Cenk Tarhan Bey'e bağlanıyoruz. Çip Online yayın yönetimi. Cenk Bey. Alo. Cenk Bey merhabalar. Merhabalar nasılsınız? olunuz çok teşekkürler efendim. Sizi siz de e, sormak isteriz. Siz nasılsınız? Ben deyim teşekkür ederim. İşte bir heyecanla e, beklerim. Evet, bizi de heyecanlandırdınız. Çünkü deprem bilgi sistemi ile ilgili yeni bir altyapının e, haberini aldık. E, Kandilli Rastanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından e, bu hizmete verildi. Siz de e, bu yeni altyapının oluşmasında birinci dereceden etkili bir insansınız. Bize biraz bilgi verebilir misiniz? Deprem bilgi sistemi ile nasıl buluşabiliriz ve nedir? Nasıl yararlanacağız? Deprem bilgi sistemi uygulamasının amacı her türlü mobil cihazdan yüklenebilir bir uygulamadır bu. Elimizin altında her zaman en son depremlerin bilgisini almak. Aynı zamanda işte Türkiye'nin depremsellik tarihçesini incelemek ve e, bir deprem olduğunda e, bir deprem hissettiğinizde bunu nasıl hissettiğinizi e, Kandilli Rasathanesine bildirebilmek amaçlı kullanılan bir uygulama bu. E, şu anda Android işletim sistemine sahip cep telefonu ve tabletlerde ve aynı zamanda I, e, iOS işletim sistemine sahip yani e, iPad ve iPhone'larda kullanabilir durumda. İki tür e, sisteminde uygulama marketine gittiğinizde deprem bilgi sistemi adı altında arattığınızda karşımıza çıkıyor zaten. Evet buradan e, biz hem bazı bilgileri alabiliyoruz hem de bazı e, bilgileri de iletebiliyoruz öyle mi? Tabii şimdi evet doğru e, programın farkı şu. E, şimdi ön öncelikle tabii ki. Türkiye'de meydana e gelmiş olan son depremleri izleyebiliyorsunuz. Deprem nerede olmuş, büyüklüğü kaç, derinliği kaç ve ülkenin neresinde olmuş. Ve aynı zamanda bana ne kadar yapılmış. Çünkü mobil cihazda kullandığınız için nerede olduğunuzu program bulabiliyor. Bizim verdiğimiz taktirde açılışta size bir uyarı çıkarıyor. Konum bilginizi programla paylaşmak istediğimizi. Oya evet dediğimiz de depremin e, merkezinin yani yapı sizin o anda bulunduğunuz konuda, konumdan ne kadar yakın olduğunu, kaç kilometre e, uzaklıkta olduğunu öğrenebiliyorsunuz. En son depremler derken bir tarih aralığı vermemiz mümkün mü? E, son depremler e, yani o anda şu, uygulamayı açtığımız anda kadar olmuş olan son yüz depremi görüntülüyoruz. Evet. Orada. Fakat şöyle de bir şey var. Programın bir başka bölümü var. Deprem Tarihçesi isimli bölümü. Bu biliyorsunuz Kandilirat Satansı'nda çok geniş bir veri tabanı var. Tam 1910'dan beri tüm depremler kaydediliyor. Hatta Doğru. bundan öncesinde, öncesinde de var. Bulunduğunuz bu uygulamayı kullanarak Türkiye'nin herhangi bir yerinde yani ekrana açılan Türkiye haritasında istediğiniz yere tıklayarak o noktanın 100 kilometre çapındaki etrafında gerçekleşmiş olan tarih, deprem tarihçesini, hangi depremlerin hangi tarihte gerçekleştiğini ve büyüklüklerin ne olduğunu öğrenebiliyorsunuz. Buna ek olarak o anda bulunduğunuz noktanın da depremsellik tarihçesini öğrenebiliyorsunuz. Yani e, şu anda ben, diyelim ki ben şu anda Mecidiyeköy'deyim. E, programı çalıştırdım. Mecidiyeköy'ün 100 kilometre çapında, Tarihte nasıl depremler üretmiş öğrenebiliyorum. Bu bulunduğu, Türkiye'de bulunduğunuz her yer için geçerli. Yani e, İstanbul, Van, e, Erzurum, e, Antalya fark etmiyor. Evet ama ulusal sınırlar içinde değil mi efendim? Ulusal sınırlar içinde hatta bir kısım e, yani e, Türkiye Cumhuriyeti'ne doğru yani e, ve aynı zamanda Doğu, e, Doğu tarafında ve bu en yine, e, işte Bulgaristan civarında olan depremler de kayıtlı aslında. Ee, sonuçta 100 kilometreyi geçmediği için bir çap olarak çizersek oradaki bilgileri alabiliyoruz. Evet. Bunun dışında bir de deprem tarihçisiyle ilgili bilgileri almamız mümkün evet. herhalde. Gene bu veri evet. tabanından. Tabii. Yani Türkiye üzerinde herhangi bir yere dediğim gibi size bir e, noktalar çıkıyor. Noktaların ne kadar büyükse işte depremin büyüklüğü de o kadar büyük gibisinden hani kolay, ara kolay olması açısından böyle düşündük. E, o noktaların üzerine de yine parmağınıza tıkladığınızda e, yukarıda açılan bilgi kutusunda deprem hakkındaki tüm bilgileri hangi tarihte nerede olmuş, hangi büyüklükteymiş, derinliği neymiş, öğrenebiliyorsunuz. Evet. Şimdi e, bir de e, bulunduğumuz noktada bir deprem hissediyoruz ve e, bunu da bildirme imkanını ee, evet bu bizim ya. için çok önemli ee, özellikle yani e, benim, bu aynı zamanda benim master tezim evet. ee, tezim açısından çok önemli şöyle ki bu e, şu anda hissettiğiniz e, bir deprem hissettiğinizde bunun uygulamayı açıp depremi hissettim dediğinizde program size birkaç tane bu, çok basit soru soruyor işte tablolar eğildi mi kitaplar devrildi mi beyaz eşyalar yerinden oynadı mı ya da ne bileyim camlar zangırdadı mı falan gibisinden çok basit. Herkesin rahatça cevap verebileceği birkaç tane soru soruyor. Bu soruları yanıtlayıp gönder dediğinizde bize e, büyük bir e, bilgi sağlamış oluyorsunuz. Yani buna e, in, e, yurt dışında crowdsourcing deniyor. Yani ne, nasıl Türkçeleştireceğimi de bilmiyorum ama yani, yani sosyal veri toplaması e, gibi düşüne, e, düşünebiliriz. Evet. Yani... E, e, Programı kullanan herkes e, gönüllü, canlı sismograf oluyor diyebiliriz. Çok kaba bir tabirle. E, bu kişilerden alınan bilgiler veritabanında e, birleştiriliyor. Aynı zamanda bizim e, Kandilli Asat çalışan ELER isimli e, bir e, uygulama var. Bu uygulama e, hasar ve e, şiddet hissetme haritaları çıkarıyor. Evet. Sizlerden gelen, yani sizlerden dedim bu programı kullanan kişilerden gelen bilgilerle bu haritanın e, çıkardığı, otomatik olarak çıkardığı e, hasar ve hissetme, şiddet hissetme haritaları e, ince ayar yapılmak için kullanılıyor, kullanılacak. Evet, bir örnek olsun. vermek gerekirse dinleyicilerimizin daha iyi anlayabilmesi için, örneğin Van depreminde e, Kandilli Rasathanesindeki e, uzmanlar, hocalarımız hemen çalıştılar ve e, çok kısa bir süre içinde e, Van depreminin hasarları konusunda ön tahminlerini bir basın toplantısıyla açıkladılar. Bundan bahsediyoruz, değil mi? E, doğrudur. Bu bu bu tahminleri daha da iyi götürmek için bu programdan toplanan hani aylarca toplanan veriler kullanılacak. E, bu bizim amacımız tabi yani buradan da hazır fırsatı bulmuşken söyleyeyim bizim amacımız bu programı yani bu mobil cihazda kullanılan program mümkün olduğunca Türkiye'de çok kişinin kullanmasını sağlamak. Çünkü neden? Ee, bu gibi bu e, yani sosyal to, e, toplumdan veri toplanan uygulamalarda en büyük değer çok kişinin kullanması yani örneklemin artırılmasıyla e, daha doğru ve daha kesin bilgiler toplanıyor e, ve daha bilimsel olarak daha faydalı bilgiler toplanıyor. Bu yüzden programı ne kadar çok kişi e, kullanırsa bir e, hafif depremleri örneğin hissetme olasılığı ve bize raporlama olasılığı o kadar çok doğal olarak artıyor. Ee, biz yani çok ağır bir de, depremde kimsenin hani bununla uğraşmayacağını e, dan, e, u, düşünebiliriz fakat hafif depremlerde tepkileri ve e, hangi bölgede bu depremlerin e, nasıl hissettiğini öğrenmemiz ve bu bilgileri alıp biriktirmemiz bilimsel çalışmalarda bize çok yararlı olacak. Bu yüzden ben hani bizi dinleyen herkese bu Uygulamayı eğer akıllı telefonları varsa Android veya iOS işletim sistemini kullanan cep telefonları veya tabletleri varsa kurmalarını ve herhangi bir devrem istediklerinde de bu programın raporlama seçeneğini bize kullanıp bize bilgi etmelerini rica ediyorum. Evet, bunun için tabii ki bu bahsettiğimiz akıllı telefonların konum bulma servislerinin de açık olması gerekiyor. Evet, hemen hemen. Evet. Yani tüm e, akıllı telefonlarda zaten var. Sadece açılışta e, kullanıcıdan yetki almak istiyor. Bu da size bağlı bir şey. Evet ya da hayır diyerek o, o adımı geçtikten sonra programı rahat rahat kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Evet. Çünkü bu konum bulma servisinin e, açık tutulması durumunda belli maliyetlerde söz konusu olabilir. Bu tabii ki servis sağlayıcı. Ha, evet. Fırsatını bunun onu da söyleyeyim. Bu sadece bir kere açılırken alıyor konum bilgisini programı. Evet. Ondan sonra kapattığı için herhangi bir maliyeti ya da pil tüketimine falan bir yarar olmuyor. Sadece o anda bulunduğunuz konumun bilgisini alması, programın içine gitmesi yeterli. Sonra kapatıyor zaten. Yeterli oluyor. Evet, evet efendim. Doğru. Şimdi bu akıllı telefonlarda uygulamayı nasıl yapacağımızı bir kez daha tekrarlayabilir miyiz lütfen? Tabii. Android kullananlar için Google Play isimli market uygulamasına iPhone, iPad kullananlar içinde App Store yani uygulama pazarı isimli uygulamaya giriyorsunuz. Bütün e, telefonlarda kurulu olarak geliyor zaten bu. Buradan arama bölümüne Deprem Bilgi Sistemi yazdığınızda ya da yani Deprem B falan yazdığınızda zaten otomatik olarak geliyor. Deprem Bilgi Sistemi yazdığınızda karşınıza uygulamanın e, simgesi geliyor. Zaten altında kandilde satan diye, diye de yazıyor. Mavi bir logosu var. Tıklıyorsunuz, yükle diyorsunuz. Yaklaşık yani bir dakikayı bile bulmuyor yüklemesi zaten. Yüklüyor ve kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Hemen e, istediğiniz bilgileri alıp depremleri inceleyip e, programı kullanmaya başlayabiliyorsunuz. E, özellikle e, özel bir çalışma yüklük ve programı mümkün olan en kolay şekilde herkes tarafından, e, her yaştan, her eğitim seviyesinden, her e, kullanım tarzına sahip kişiden rahat rahat kullanabilecek şekilde bir ara geliştirmeye çalıştık umarım Evet, Bu program sayesinde de ulusal sınırlar içinde Türkiye'nin herhangi bir noktasındaki gerçekleşen depremi de anında öğrenme, bilme imkanına da sahibiz. Doğrudur. Ve depremin 3 şey büyüklüğü 3 üzerinde olan depremlerin de etrafı etrafında etkilediği şiddet haritasını da yani nereleri etkiledi ve hangi güçte etkiledi diye ekranda bilgi çıkartma imkanına sahipsiniz. Evet, programı yüklediğinizde bunları zaten size adım adım çok kolay bir şekilde simgelerle ilerlemenizi ve programı kullanmanızı sağlıyor. Evet, Cenk Bey size çok teşekkür ederiz. Ben ee, teşekkür ederim. Bu çok var. iyi bir altyapı e, olanağıyla karşı karşıyayız. E, dinleyicilerimize de rahatlıkla tavsiye edebiliriz. Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Çok çok teşekkürler. Hoşça kalın efendim. İyi günler. İyi günler. günler. Sağolunuz. Evet efendim, telefon hattımızda Çip Online yayın yönetmeni Cenk Tarhan Bey vardı. Deprem Bilgi Sistemi e, hakkında bilgileri aldık ...ve bunları rahatlıkla akıllı telefonlarımıza yükleyebiliyoruz. Evet, bu hafta Altın Saatler programında e, üç konuğumuz vardı. Nar Foto Sergisi'ni Mehmet Kaçmaz'dan dinledik. Tarhan Erdem Bey'den e, son odalarla ilgili e, yasayı dinledik... Ee, ...yasa hakkındaki görüşlerini aldık. Son olarak da Çip Online yayın yönetmeni Cenk Tarhan'dan bu bahsettiğimiz deprem bilgi sistemi e, konusunda e, bilgileri aldık. Evet efendim bugünkü programımızın destekçileri Yamaç, Güddal ve Selçuk Özlü ile teşekkürlerimizi iletiyoruz mikrofonlarımızdan. Ee, programımızı bir müzik parçasıyla... Ee, bu hafta Altın Saatler programını burada tamamlıyoruz. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Blossom's blooming, that's all empty and I don't care So my baby down by the river, who she have to come up soon for dear? Sweet Blossom, come on, under the willow We can have high times if you look back We can discover the wonders of nature Rolling in the bushes down by the riverside She's got everything we like. Oh, she's got everything I need. Takes the wheel when I see a double. Pays my ticket when I. See waiting the drop for you she don't come and i don't follow waits back while i sing to you but she, she can dance, dance a cage rhythm just like a wilderness and cold will rain she's a summer love, love in the spring falling than winter she can make it any male like sugar magnolia Everything delightful She's got everything I need A breeze in the pines in the sun And I blue like crazy in the sunlight Yes, indeed Sometimes when the cuckoo